Kureyş'in hatibi Süheyl bin Amr radiyallahu anh Mekke'nin en güçlü, en dirayetli ve en tesirli hatibi o gün hüzün gözyaşları döküyordu. Sadece o değil, Mekke'deki tüm evlerden, sokaklardan acı feryatlar yükseliyordu. Medine'den gelen acı haberin şaşkınlığı ve üzüntüsü içerisinde ne yapacaklarını bilemez bir haldeydiler. Mekke, hüznün en acısını, en koyusunu yaşıyordu her şeylerini uğruna feda ettikleri, canlarından aziz tuttukları sevgililer sevgilisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kaybetmişlerdi. Bir taraftan peygamber nasıl ölür diye irtida edenler, bir tarafta bu habere inanmayanlar, diğer taraftaysa ağıtlar yakıp feryat figan edenler. Süheyl, acı gözyaşlarına hakim olarak, etrafında kendisini üzüntü ve endişe içerisinde dinleyen kalabalığı, itidale davet ederek şöyle diyor: Ey Kureyşliler! Şuna kesin olarak inanıyoruz ki, Hazreti Peygamber kendisine yüklenen emaneti hakkıyla yerine getirmeden ölmüş değildir. Öyleyse biz Müslümanlara düşen, bundan sonra onun çizdiği yolda, onun öğütlediği istikamette yaşantımıza devam etmektir. Saçımızı başımızı yolmanın bir anlamı yoktur. Ey Kureyş halkı! Size ne oluyor böyle? En son İslamiyet'e giren ve ilk önce ondan dönen kimselerden mi oluyoruz? Yemin ederim ki bu din şarktan garba kadar uzanacak, her tarafı kaplayacaktır. Kureyş'in tesirli hatibi Süheyl, Hz. Peygamber'in vefat haberiyle çıkan kargaşa ve şaşkınlık havasını bu veciz konuşmasıyla sükunete çevirdi. Aynı şeyi Medine'de Hz. Peygamber'in sadık dostu Ebu Bekir yapmıştı. Medine Müslümanlarını girdikleri şoktan ve sarsıntıdan Hz. Ebu Bekir kurtarmıştı. O gün kesin ve kararlı bir şekilde demişti ki ''Ey insanlar! Her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Her kim Allah'a tapıyorsa Bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez. Süheyl'in bu olgun ve metanetli tavrı, Resulullah'ın vefat haberiyle sarsılıp imanlarını kaybedecek noktaya gelen pek çok kimsenin imdadına yetişmiş ve büyük bir fitneyi bertaraf etmişti. Hz. Ömer'e bu hadise anlatıldığında, Hz. Peygamber'in verdiği müjdenin gerçekleşmiş olduğunu hatırlayarak uzun uzun güldü. Bedir Mahşerin yaşandığı günlerden bir gün. Müslümanlar kendilerinden üç kat daha büyük ve teçhizatlı olan müşrik ordusunu yenmiş, pek çoğunu da esir etmişlerdi. Bu zafer Yüce Allah'ın müminlere yardımıyla kazanılmış, müşriklere ise mağlubiyetin acısını yaşatmıştı. Hep horlanan, hırpalanan, sürülen, türlü eziyetlere maruz kalan Müslümanlar şimdi düşmanlarına üstün gelmişti. Müşrikler savaş meydanında pek çok liderini ve askerini kaybetmiş ve bir kısmı ise esir bırakarak çekilmek zorunda kalmıştı. Hazreti Peygamber ve ashabı bu zaferin mütalasını yaparken sahabiden Malik bin Duhşum radıyallahu anh yakaladığı bir esiri Resulullah'ın huzuruna getirdi. Gelen esir, hiddetli gözlerle Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı ve etrafındakileri süzüyor ve kendisini bekleyen akıbeti merak ediyordu. Başta İslam'ı seçen çocuklarına yaptığı zulümleri ve inananlara yaptığı kötülükleri biliyor ve artık kurtuluşunun mümkün olmadığını düşünüyordu. Bu esir, müşriklerin ileri gelenlerinden, Müslümanlar aleyhine yaptığı tahrik edici konuşmalarıyla meşhur olan bir hatipti, Şuheil bin Amr'ti. Hz. Ömer radıyallahu anh, onu esirler arasında görünce tanıdı ve kılıcını çekti. Hitabetiyle Kureyş'i galeyana getiren şuheyle haddini bildirmek için, Hazreti Peygamberden izin istedi. Ey Allah'ın Resulü! Müsaade et şu adamın dişlerini çekeyim de, bir daha sizin aleyhinizle konuşmasın. Çünkü o, tesirli konuşmalarıyla Kureyş kafirlerini aleyhimize teşvik ediyor. Sevgili Peygamberimiz, Süheyl'in zeki ve dirayetli bir devlet adamı ve hatip olduğunu biliyor ve ileride bu yeteneklerini İslam'ın hizmetinde kullanacağını da ümit ediyordu. Hz. Ömer'e bu hakikati hatırlatmak ve bir müjde vermek istercesine şöyle cevap verdi. ''Bırak onu ey Ömer, Ümid ediyorum o öyle bir makamda bulunur ki seni de sevindirir.'' resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her sözüne bütün ruh ve canlarıyla bağlı olan ve bu sözünde bir gün gelip tahakkuk edeceğine inanan Hazreti Ömer radiyallahu an ''Peki ey Allah'ın Resulü'' diyerek kılıcını kınına koydu ve boyun eğdi. Süheyl bin Al, yaptıklarına karşılık olarak oradan sağ çıkmayı ummuyordu. Beklemediği bir şekilde kendisine hürriyetin yolları açılmıştı. Cezalandırılmayı beklediği kapıdan rahmet ve af görmenin verdiği sevinçle Mekke'ye döndü. Acaba aynı fırsat kendisine verilse neler yapardı? Evet, Süheyl'i Hz. Peygamber affetmiş ve serbest bırakmıştı. Müslümanlara ve İslam'a yaptığı saldırılara rağmen, Hz. Peygamber'in engin şefkat ve merhametinden nasipdar olmuştu. Ama kabilesine dönen Süheyl, kendisine yapılan bu iyiliği çabuk unuttu. Zira üç kardeşi, iki kızı ve oğulları kendisine sırt dönerek Müslüman olmuşlardı. Bunlar onun öfkesini daha bir arttırıyordu. Bütün müşrikler gibi o da bir an önce Bedir'in öcünü almak için yanıp tutuşuyordu. Kureyş ağlamayı, yaz tutmayı yasaklamıştı. Düşündükleri tek şey vardı. İntikam. Süheyl önce İslam saflarına katılan oğlu Abdullah'tan başladı. Diğer akrabalarına sözü geçmese bile oğluna hükmedebilirdi. Kölelerin, zayıfların, fakirlerin tabi olduğu bir dine, kendileri gibi üstün ve soylu kimselerin dahil olması akılsızlıktı. Oğlunu vazgeçirmek için nice diller döktü. Ama Abdullah'ın kalbine iman nuru doğmuştu bir kere. Babasının sözleri ona hiçbir şekilde tesir etmiyordu. Süheyl oğlunu bu şekilde İslam'dan döndüremeyeceğini anlayınca acımasız yöntemlere başvurdu. Eve zincirlerle bağlayarak hapsetti ki Müslümanların yanına gidemesin. Abdullah ilk Müslümanların gördüğü her türlü eziyete sebatla sabrediyordu. Bir avuç Müslüman ne mücadeleler veriyordu dini için. Varsın o da çok sevdiği peygamberinden ayrı kalsın. Elbet Müslümanların da özgür olacağı, dinlerini rahatça yaşayacakları günler gelecekti. Abdullah, babasının eziyetlerine dayanamaz hale gelince, Habeşistan'a ilk hicret eden kafiliğe katıldı. Artık Müslümanların sıkıntılarının bittiği ümidiyle geri döndü. Ancak babası zulümlerine kaldığı yerden devam etti. Hazreti Peygamber, Müslümanlığını gizleyebileceğini söylediğinde Abdullah, babasını İslam'dan döndüğü konusunda ikna etmeyi başardı. Babasına artık Müslüman olmadığını söylese de imanında zerre kadar bir sarsılma olmadı ve ilk fırsatta Medine'ye hicret ederek Hz. Peygamber'in ashabı arasına katıldı. Aradan yıllar geçtikten sonra Süheyl ve Hz. Peygamber bu kez Hudeybiye'de tekrar karşı karşıya geldiler. Kureyş müşrikleri barış istiyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'ye girmek kararından vazgeçirmek için elçi olarak onu göndermişlerdi. Savaş meydanlarında korkusuzca at koşturan Kureyş'in anlayış ve zeka sahibi fikir babalarındandı Suheil bin Amr. Sözüne itibar edilen seçkin meclislerin adamıydı o. Kalabalıklar karşısında irad ettiği konuşmaları herkes hayranlıkla dinlerdi. Dilindeki selaset, belagatındaki insicam ve hitabetindeki cezaletten dolayı kendisine Kureyş'in hatibi deniliyordu. Kureyş anlaşmaya onu gönderdi ve anlaşmaya onu göndermesi onların barışı istediği anlamına geliyordu. Resulullah ve Süheyl bin Amr uzun müzakerelerden sonra barış konusunda anlaşmaya vardılar. Sıra anlaşma maddelerinin yazılmasına gelmişti ki, Katip, Hazreti Ali radıyallahu anh idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Ey Ali, yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl hemen itiraz etti. Rahman da ne? Vallahi ben onu tanımıyorum. Ben bunu bilmiyorum. Sil on. Biz bunu kabul etmiyoruz ki, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Öyleyse nasıl yazalım? diye sordu. Süheyl, Bismillahümme yazılmasını istedi. Hazreti Peygamber, Vallahi de biz, Bismillahirrahmanirrahim'den başkasını yazmayız şeklinde, yükselen itirazlara rağmen, Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem, bu da güzeldir. Yaz ya Ali diyerek, öyle yazılmasını emretti. Anlaşma maddeleri yazıldıktan sonra, sıra imzaya gelmişti. Peygamberimiz, Hazreti Ali'ye, Allah'ın Resulü Muhammed ile Süheyl bin Amr'ın anlaşmaya varıp sulh oldukları, icabının taraflarca yerine getirilmesini kararlaştırıp imzaladığı maddelerdir şeklinde yazmasını emretti. Kureyş heyetinin başkanı Süheyl buna da itiraz etti. Vallahi biz senin gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu kabul edip tanımış olsaydık, Beytullah'ı ziyaretine mani olmaz ve seninle çarpışmazdık diyerek karşı çıkınca neticede Muhammed bin Abdullah diye yazıldı. İsteklerini elde eden Süheyl memnun gözüküyordu. Ancak bu memnuniyeti uzun sürmeyecekti. Zira Süheyl bin Amr'ın küçük oğlu Ebu Cendel radıyallahu anh da İslamiyet'e girmiş ve babası onu da bey gibi zincire vurup bir yere hapsetmişti. Ancak Ebu Cendel bir yolunu bulup kaçtı ve tam Hüdeybiye Barış Anlaşması'nın yapıldığı esnada uzaktan düşe kalka göründü. Oğlunu tanıyan Süheyl, öfke, şaşkınlık içerisinde hiddetle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle dedi. İşte barış anlaşması gereği bize geri vereceğin ilk kişi budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahzun ve mükedder bir vaziyette bekleyen Ebu Cendel'e baktı. Ve Süheyl'e dönüp şöyle dedi. Haydi, bu seferlik bunu bağışla ve anlaşmayı imza et. Süheyl, bunu asla kabul etmem diyerek reddetti. Allah Resulünün şefkati, Ebu Cendel'i geri vermekle onu tekrar zulüm ve işkencenin içine atmaya müsaade etmiyordu. Ancak Resulullah anlaşma için söz vermişti ve geri vermediği takdirde Kureyş anlaşmayı feshedecekti. edecekti. Bu anlaşmanın ileride tamamıyla Müslümanların lehine olacağını bilen Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, Ebu Cendel'e döndü ve şöyle dedi. Biraz daha sabret, biraz daha. Maruz kaldıklarına göğüs gel. Allah sana bunların mükafatını verecektir. Muhakkak ki Allah sana ve yanında bulunan Müslümanlara bir ferahlık yaratacaktır. Onlara vermiş olduğunuz söze vefasızlık etmeyiniz buyurdu. Udaybiye, Ebu Cendel'in feryatlarıyla yankılanıyordu. Bu anlaşma şartlarının daha sonra kendi lehlerine döneceğini bilmeyen Müslümanlar, üzüntü içerisindeydiler. Kardeşlerini kendi elleriyle düşmana teslim etmişlerdi. Kim bilir daha ne çileler çekecek, ne zulümlere uğrayacaklardı. Çok değil, birkaç yıl sonra nihayet Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmişti. Diğer Kureyş ileri gelenleri gibi Süheyl bin Amr'da, Yakalandığında öldürüleceklerden birisiydi. Suheyl saklandı ve bir zamanlar türlü eziyetler yaptığı oğlu Abdullah'ı Rasullaha göndererek kendisine eman vermesini ve affetmesini istedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki fedakar oğlunun hatırına Suheyl'e eman verdi. Baban Allah'ın teminatıyla teminatlıdır. İstediği gibi gezip dolaşabilir dedikten sonra. Etrafındakilere dönerek, sizlerden her kim Süheyl bin Amr'la karşılaşırsa, sakın kötü nazarla bakıp incitmesin onu. Açığa çıksın ve gizlenmesin artık o da. Ömrü hayatıma yemin olsun ki şuheil akıllı ve şeref sahibi birisidir. Zaten şuheil gibi birisinin İslam'a cahil kalması da düşünülemez. Gerçi o da bugüne kadar bulunduğu gelin kendisine fayda vermediğini anlamış bulunuyor. Oğlu Abdullah'tan duyduklarına inanamıyordu Suheyl. Bu ne büyüklük, ne civan mertlikti böyle. Bedir'den sonra Hazreti Peygamber onu tekrar affediyordu. Hem de muzaffer bir komutan olarak Mekke'yi fethettiği günde. Yaptıklarının hesabını vermeyi beklerken gelen bu haberin sevinciyle Suheyl'in dilinden nihayet hakikat sözcükleri döküldü. Vallahi o, Eskiden nasılsa güç ve kuvvet sahibi olduktan sonra da değişmeyen büyük bir iyilik sahibidir. Hazreti Peygamber'in kendisi hakkındaki sözleri onu derinden etkilemişti. Artık kalbindeki kin ve nefret duyguları dağılmış, hakikate çok yaklaşmıştı. Hz. Peygamber'e karşı muhabbetle doluyordu kalbi. Hemen Abdullah'la birlikte saklandığı yerden çıktı ve Kabe'ye doğru yola koyuldular. Bütün Mekke bu ulu mabede toplanmış akıbetlerinin ne olacağını bekliyorlardı. Yüzlerde geçmiş hatalarının pişmanlık ve mahcubiyeti okunuyordu. Kimsenin değil bir söz söylemeye, başını kaldırmaya dahi cesareti yoktu. Bir zamanlar acımasızca işkence edip, öldürüp aç bıraktıkları, yurtlarından sürdükleri Müslümanlar büyük bir zaferle Mekke'yi ele geçirmişlerdi. İşte zamanın durduğu o anda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir muamele beklediklerini sordu. Sözün ustadı tüm cesaretini toplayarak herkesin söylemek isteyip de söyleyemediklerini dile getirdi. Hayır murad ediyor ve hayır bekliyoruz. Zira sen Kerim Kerim'sin. Biz de senden Kerem bekliyoruz. Süheyl bu sözleriyle yaptıkları tüm kötülüklere karşın kardeşlerini affeden Hazreti Yusuf'u hatırlatmak istemişti. Sözün sultanı Süheyl'in ne demek istediğini anlamıştı ve rahmetini sağanak sağanak tüm Mekke'nin üzerine yağdırdı. Gidiniz, hepiniz hürsünüz dedi rahmet peygamberi. Ölümlerden ölüm bekleyen Mekkeliler bu sözle hayat buldu. Asıl hürriyetin alemlerin Rabbine ve onun Resulüne tabi olmak olduğunu anladılar. O gün Mekke'de tarih yeniden yazıldı. Mekkeliler akın akın İslam'a koştular. Rahmete, şefkate, affa ve barışa koştular. Mekke kelime-i sadalarıyla inliyor. Eşhedü <gülüyor> en la ilâhe illallah. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ <وَرَسُولًا> O gün tüm Mekke ile beraber, Suheil bin Amr'ın kalbi de İslam'ın nuruyla aydınlanmış ve Hazreti Peygamber'in seçkin sahabileri arasında yerini almıştı. O gün Suheil imanının verdiği heyecan ve güçle şöyle dedi. ''Vallahi de bugüne kadar müşriklerle beraber ne kadar savaşa katılmışsam, Aynı miktar savaşa katılarak öncekilerin olumsuzluğunu sileceğim. Onlarla beraberken ne kadar mal harcayıp onları küfür adına vermişsem, mutlaka bir mislini de sadaka olarak şimdi İslam için ortaya koyacağım. Süheyl bin Amr gerçekten de dediğini yaptı. İbadet, taat ve İslam'a hizmette herkesin önüne geçti son nefesine kadar İslam davası uğruna mücadele etti. Hz. Peygamber'in vefatından sonra İslam ordularıyla beraber Mekke'den ayrıldı ve kalan ömrünü cihatla ve mücadele ile geçirdi. Böylece saadet hasrının yıldızları arasına ismini yazdırdı. Salatu selam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri birer yıldız olan Asis sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde